Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam programında ben Leyla Aslan Ündübay, hepinize merhabalar. Bugünkü konumuz Türkiye'de organik tarım standartları. Ee, hani böyle bazen organik pazarlara gelip diyorsunuz ya bu ürünün organik olduğunu nereden anlarız? O arazide organik tarım yapılıyor ama kim denetiliyor? Ya da işte arazinin yanından yol geçiyor ama yani o egzoz dumanı bu ürünlerin organikliğini bozmuyor mu? İşte bu kafa karışıklığı yaratan soruların cevabını bugün bize Ziraat Yüksek Mühendisi Neslihan Şimşek verecek. Hoş geldin Neslihan. Hoş bulduk merhaba. Ee, önce bir bize anlatabilir misin? Organik tarım nedir? Evet, organik tarım tarımsal bir üretim şekli. Yani aslında bizim normal işte gördüğümüz toprağı tohumun ekiminden başlayan çeşitli işte bitkisel bakım faaliyetleriyle beraber devam eden bir tarım yöntemi. Sadece bu tarım yöntemini diğer... Tarımsal üretimden ayıran bazı noktalar var. Bunların içerisindeki yani en temel nokta bu işin bir kontrol sertifikasyona dayalı üretim oluyor olması. Yani örnekse siz zaten köyde domates yetiştiriciliği yapıyor olabilirsiniz. Peki organik domates yetiştiriciliğini nasıl yapıyorsunuz? Temelde aynı domatesi yetiştiriyorsunuz. Ama burada önemli olan üretimin tüm aşamalarının bakanlığın yetki verdiği bir kontrol sertifikasyon firması tarafından e, kontrol ediliyor, denetleniyor olması ve sizin bu üretimde kimyasal hiçbir e, girdiği yani tarım ilacı gibi gübre gibi e, hormonlar gibi çeşitli kimyasalları kullanmadan yaptığınız bir üretim biçimi. Yani en temelde tüm aşamaları da bir kontrolün olduğunu üçüncü taraflar tarafından denetlendiğini ve yani kimyasalların kullanılmadan üretimin yapıldığı bir metot olarak tanımlayabiliriz biliriz ama temelde organikte de domatesi yetiştirirsiniz. Tohumu toprağa atarsınız e, ve sonrasında işte fide olur, şaşırtırsınız, bakım işlemlerini yaparsınız ve hasat edersiniz. Konvansiyonelde de aynısını yaparsınız. E, sadece işte kullandığınız e, bitkisel materyaller farklıdır. Arazinizin koşulları farklıdır. E, sizin bilinç düzeyiniz farklıdır. E, ve bilirsiniz ki bu aşamanın başından sonuna, topraktan başlayarak ...en son soframıza gelinceye kadar ki tüm aşamalarında bir denetim mekanizması vardır... Ee, en temeli de budur Peki sıfır kimyasal Sıfır ilaç mıdır organik tarım Evet yani şöyle şimdi organik tarımın Bir standartı var tüm dünyada Bir standartı var aynı zamanda Ülkemizde de organik tarımın uygulanması Ve esaslarına ilişkin bir yönetmelik Var ee, bu yönetmelikte Gerçekten hani her şey Çok temelde de açıklanmış yani Siz bugün organik tarıma başlamak istiyorsanız Yol gösterici bir kitap Niteliğindedir ve Ürettiğiniz işte ürünü bu yönetmelik göre üretirsiniz ve kontrol firmaları bu yönetmeliğin standartlarını karşılayıp karşılamadığınıza göre bunun kontrolünü yapar. Ee, burada tabii ki belirli kriterlere uymakla yükümlüsünüz. Ee, bunları hani birazdan detaylandırırız Hı -hı. da nasıl başlıyoruz ee, diye. Evet ben şunu sormak istiyorum. Ben konvansiyonel üretim yapan bir üreticiyim. Yani ilaç atıyorum. Yıllardır da yapıyorum bunu. Ama artık organik tarım yapmak istiyorum. Ve standartlara uygun bir şekilde denetlenmek istiyorum. sertifikam almak istiyorum. Ve ürünlerimi organik olarak satmak istiyorum. Hı hı. Şimdi bu durumda ben çiftçi olarak ne yapacağım? Organik tarıma nasıl geçeceğim? Evet şimdi organik da e, kimyasallardan uzak bir, izole bir alanda üretim yapıyor olunması esastır. Bu yüzden siz konvansiyonel... Üretiminizi yaptığınız yer bir yol kenarındaysa ya da yan tarafınızda yoğun bir ilaçlı üretim varsa işte çevrenizde çeşitli su kaynaklarına kirliliğin bulaştığı durumlar varsa siz ne kadar organik tarım yapmak isteseniz de o alanda organik tarım yapamazsınız. O yüzden organik tarım yapabilmenin ilk koşulu arazi seçimiyle başlıyor. Yani her istediğimiz yerde biz organik tarımı yapamıyoruz. Çünkü işte bu standartın belirli kuralları var. O zaman yani benim öncesinde konvansiyonel tarım yaptığım arazi eğer organik tarım standartlarına konum olarak uymuyorsa organik terime geçemiyorum. Evet, geçem geçemiyorsunuz. Zaten geçmeniz doğru da değil. Yani bazı işte izolasyon mesafeleri oluşturulabilir. E, yapılabilir mi diye risk değerlendirmesi ne bakılabilir ama doğru yöntem bu değildir. Yani siz çünkü organikte ne diyoruz? E, örnekse e, önünüzden e, yol geçerse, e, yoldan işte araçların e, egzozu ağ metal olarak kurşun birikmesi yapar. E o zaman da bu ürünün hani organik olduğu noktası ortadan kaybolur. Bunun için bir üretici konvansiyonel tarımdan organik tarıma geçmek istiyorsa... ...birinci yapması gereken şey aslında bilinç düzeyini yükseltmek. Çünkü bu işi diğerlerinden, diğer üretim metotlarından ayıran bir de felsefesi var. Yani Biz bu işi hani niye yapıyoruz? Aslında neden? en önemli kısmı evet, olan evet, felsefeyi evet, kavrayınca evet. olay iyiye gidiyor. Zaten başarılı üreticilere bakıyoruz. Elbette ki ticari kaygıları var çiftçilerin ama... Başarılı olan üreticilere baktığımızda gerçekten her birinin bir hikayesi var yani bizim sıkça da sorduğumuzdur yani neden evet. konvansiyonel bir üretim yapmak varken siz organik üretimi tercih ediyorsunuz dediğimizde şöyle hikayeler duyuyoruz ya ailede bir kanser hastası var evet. ya alerji rahatsızlıkları var. Beni en çok etkileyenlerden bir tane, bir hikaye şuydu. Bir üreticimiz, yani yıllarca zehir sattım ben. O yüzden şimdi e, günahlarımı sevaba çevirmek için artık... <gülüyor> vicdan organi, azabı. Evet, bir, bir vicdan <gülüyor> durumu söz konusu ki gerçekten temelinde mutlaka olması gereken bir şey. Yani vicdanlı insanların öncelikle bence yapmayı tercih etmesi gereken bir e, alan. E, çünkü riskleri var ve o riskleri gerçekten çok koni hani, objektif ve... ...vicdanen yönetebiliyor olmamız gerekiyor. E, tabii bir de onun farkındalığına da varmak lazım. Evet. Yani aslında çiftçinin üretimi yaparken... ...evet üretim yapıyor ama toprağı ne kadar kirletiyor? Yani herkes de o farkındalık olmuyor aslında. Hmm. Hani vicdan aydınlanmasından önce bir farkındalık evet. gerekiyor ki... ...o kısma bir e, gitsin kişi. Peki e, Organik Tarım, Tarım Bakanlığı'na bağlı e, çalışan... ...sertifikasyon kuruluşları tarafından denetlenen bir sistem... Evet. Tarım Bakanlığı da bu sertifika kuruluşlarını mı denetliyor? Evet, yani denetim mekanizması birkaç ayaklı. Bunlardan ilki, evet, dediğiniz gibi, gıda tarım hayvancılık Bakanlığı denetleme yetkisini kontrol sertifikasyon kuruluşlarına vermiş. İşte bunların belirli sayıları var. Bir kısmı İstanbul'da, büyük bir kısmı İzmir'de, işte Anadolu'da olanlar da var. Yani pek çok ilde bu yetki verilmiş durumda. Şimdi birincisi gıda tarım hayvancılık Bakanlığı bu yetki verdiği kontrol firmalarını denetliyor. Bunun dışında akreditasyon kurumu ki Türkiye'de Türk Akreditasyon Kurumu Türkak'ta yine bu ürün belgelendirme standartı diye bir standarta göre yine bu kontrol sertifikasyon firmalarını denetliyor. Yani denetim mekanizması sadece bakanlık değil. Çünkü bu bir ürün belgelendirme. Yani organik tarıma baktığınızda siz nihai olarak en son ürün var ve o ürünün belgelendirilip piyasaya sunulmasını sağladığınızda bütün dünyada geçerli olan bir standart var. O standarta göre Türkiye'de de akreditasyon kurumu denetliyor. İşte akreditasyon kurumunu bir üst aşaması denetliyor gibi. Ya yani Birkaç noktada denetimlerin olduğu bir sistem. Biz... Hem işte tüketiciler olarak şöyle düşünüyoruz sadece tek bir kişi denetliyor Hı, ama bu evet. işin pazarlama ayı ayrı denetleniyor, üretim ayı ayrı denetleniyor, denetleyenleri başkaları denetliyor. Evet. Çok yönlü bir denetim mekanizması. Evet denetime ihtiyaç var şu anda çünkü bir ürünün doğal olmasıyla organik olması arasında ciddi farklar var. Yani örnekse doğal dediğimiz şeyin bir standartı yoktur. Bana göre doğal kavramı farklıdır Göreceli göre, bir kavram evet, Doğal göre göreceli bir kavram ]dır. Ama organik, ekolojik, biyolojik Üçü aynı anlama gelen kelimelerdir Siz organik ürün dediğinizde Biz onun standartını biliriz Ve bu evet. tüm dünyada böyledir Yani işte piyasada çokça duyduğumuz Hakiki ürün, hormonsuz ürün Yüzde yüz doğal Arılı ürün ve benzeri pek çok aslında tüketicinin de kafasını karıştıran kelimeler var. Biz şunu söylüyoruz. Bunların hiçbirinin bir standartı yok ve tamamıyla kişiye göre, duruma göre farklılık gösterebilir. Ama evet. organik diyorsanız dünyada biliyorsunuz ki bu işin standartı var ve bir denetim mekanizması var. Evet. Peki... Bir üretici bir yılda kaç defa denetleniyor? Yönetmelik bir yıl içerisinde en az bir kez denetim yapılması hı hı. zorunu tutar. Çok az değil mi bir kez? Ee, yani normali üretimi ne üretiyor ve hı hı. bu üretimi ne kadar sürede yapıyor? Yani evet yazlık kışlık hani evet. üretim döneminde denetliyor olmak daha mantıklı. Ama bu işi sadece yani organik üretimi sadece bir tarla üretimi olarak düşünmemek lazım. Ee, organik gıda işleme dediğimiz bir alan da var. Örnekse makarna üretimi yapıyor olabilirsiniz. Şimdi makarna üretiminde bir sistem vardır. Yani siz e, bir proses geliştirmişsinizdir ve bunu organik koşullara göre üretim yapacaksınızdır. Veya pekmez. Yani paketli bir üründen e, bahsediyorum. E, bunun standartı bellidir. Siz işletmeye geldiğinizde e, bu anlamda bir kez denetim e, sizin için yeterli olabilir. Çünkü bakıldığında gıda güvenliğini sağlıyor musunuz? Hijyenik koşulları mevcut mu... Ee, ...işte organik girdiler... ...organik çıktı olarak mı devam ediyor... ...pazara ne şekilde sunuluyor gibi... ...hani o kontrol kriterlerini sağlayacak bir sistem kurulmuş ise... O zaman yılda bir kez geçerli olabilir ama tarımsal üretime baktığımızda kışlık veya yazlık olarak üretim yapılıyorsa özellikle mevsim geçişleri riskli olan dönemlerdir ve kontrol sertifikasyon firmaları da e, bu riski değerlendirirler. Yani çok temelde aslında bu iş risk yönetimine bağlı bir e, denetim mekanizması. Yani sizin çünkü nedir ilaç ne zaman atılır örnekse sizin e, bu işte hiç kimyasal atılmadan hani üretim Yapılıyor olmasıdır temel. Ee, ve hani sizin acaba bu üretim işte doğru yapılıyor muyu? Kontrol edeceğiniz nokta o işte riskli olan dönemde gidip kontrolünüzü yapmanızdır. <gülüyor> Aksi halde e, sadece denetlemiş olursunuz. Boş bir arazi görmüş olursunuz. Yani aslında en az bir dedin ama ben hani bu işin çok da içinde olduğum için biliyorum. Ya yani ben şu zamana kadar senede bir kere denetlenen üretici görmedim. Bütün sertifikasyon kuruluşları en az üç ayda bir hı hı. hatta bazen daha sık. Gidip denetiliyorlar üreticiyi. Evet. Çünkü e, yeni sistemde yani son iki yıldır falan bir ürün sertifikası kavramı var. Evet. E, ürün hasat edil Master sertifikadan farklı olan. Hani master sertifika bütün tarlaya verilen ve bütün ürünleri kapsayan bir sertifika. Ama ürün sertifikası daha başka bir sertifika. Nedir ürün sertifikası? Ürün sertifikası ürüne verilen yani organik ürüne verilen bir sertifikadır. Diğeri işte master sertifika veya bir sertifikası olarak geçer yönetmelikte de müteşebbil sertifikası şudur sizin işletmenizin ya da üretici olarak sizin organik tarım yaptığınıza dair bir sertifikadır ve orada faaliyet alanlarınız vardır bitkisel üretim hayvansal üretim gıda işlemi mantar üretimi ve benzeri ee, bu hani en genelde sizin bu işi yaptığınızı gösterir. Ürün sertifikasında ise e, ürüne ait yani siz örnekse domates üretiyorsunuz. Ürün sertifikanız işte 10 ton domates üretiyorsanız e, hasat sonrasında e, e, üretilen bu 10 ton domatese ait bir ürün sertifikasıdır. Bu da işte çeşitli takip sistemleri için önemli. Yani gıdada izlenebilirlik. Konvansiyonel olsun ya da olmasın çok temeldir. Biz son tüketici olarak o ürünün nereden geldiğine dönük bir izlenebilirlik sistemi kurmak zorundayız zaten. O zaman ben tüketici olarak satın aldığım ürünün ürün sertifikasını görmek istediğim zaman daha... Ee, i̇yi bir şey yapmış oluyorum Çünkü ürün sertifikası Benim o satın aldığım ürün Hasat edilirken o ürünün denetlendiğini Bana gösteren bir şey evet. Doğru mu? Evet. Evet, evet. evet Çok güzel bilgilerle programımız devam ediyor Ama küçük bir müzik arası vereceğiz Ardından tekrar beraberiz to uh, flavor. Tekrar merhabalar Açık Radyo'da 94.9'da Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda ben Leyla Aslan Ünlübay. Programımıza e, Ziraat Yüksek Mühendisimiz Neslihan Şimşek'le devam ediyoruz. Konumuz organik tarım standartları. Türkiye'deki organik tarım standartları. Neslihan'cığım e, şeyi sormak istiyorum. E, tohum... Fide, yani organik tarım standartlarında çiftçinin tohumunu ve fidesini de organik olarak mı temin etmesi gerekiyor? Evet, çünkü ana materyal, başlangıç materyalinizin de tabii ki e, organik olması gerekiyor. E, ancak mevzuatta şöyle der ki, örnek veriyorum, e, ben karnabahar üretimi yapmak istiyorum. Ama e, organik sertifikalı e, karnabahar tohumu bu piyasada yok. Yani ya da işte lahana üretmek istiyorum ama organik sertifikalı olarak ben bunu temin edemiyorsam ne yapacağım hani o zaman yapamayacak mıyım bulamayacak mıyım da birinci aranan bunlar hep yani kontrol sertifikasyon firmalarının denetime gitmeden önce denetim sırasında hani kontrol ettiği önemli kontrol kriterlerinden biridir Esnemeyen kurallar evet yani bunlar hani çok net siz ilaçlı bir tohumla Organik tarıma başlayamazsınız. Evet birinci aranan şart bu işin organik sertifikalı olarak da tohumun elde ediliyor olması. Ama piyasada bu yoksa ikinci şart ilaçlanmamış bir tohumla başlamak yani e, siz evet konvansiyonel yöntemlerle üretilmiş bir tohum e, kullanıyor olabilirsiniz ama temel şey bir tohum ilaçlaması yapılmamış olması bunda aslında üreticiler çok rahatlıkla da bu ayrımı yapabiliyorlar e, çünkü işte o tohum ilaçları e, mesela mora boyanmış çok böyle yani doğal evet. olmadığı zaten çok belli yeşile boyanmış evet. masmaviye maviye boyanmış Hı -hı. hani ilaçlarla hani onları kontrol firmasına zaten sunduğunuzda kontrol firması denet der ki hani bunlar nedir neyle baş? diyorsunuz siz bu işe diye ve yine esnemeyen kurallardan bir temeli GDO'lu yani genetik yapısı değiştirilmiş bir tohumla e, bu işe başlayamazsınız bu hem e, organik mevzuatında yazan bir şeydir hem de insani tüketim amaçlı GDO'nun e, üretilmesi bugün Türkiye'de yasaktır işte belirli kaçışlar e, olabiliyor işte haberlerde bizlerde duyuyoruz görüyoruz Hani çeşitli analizlerle artık hani e, modifiye edilip edilmediği çıkabiliyor. Ama e, bu işin en temelinde bizim birinci hedefimiz organik olarak elde etmek. Organiği bulamıyorsak eğer ilaçsız bir e, materyalle başlamak. Çünkü en temel yani sizin başlangıç materyaliniz de temiz olacak ki... Onu yetiştirdiğinizde ondan hasat ettiğiniz ürün de temiz olsun. Yani bunu bir zincir olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani öncelikle araziniz, arazinizin koşulları sizin için çok temel. İşte yan tarafınızda yoğun bir ilaçlı üretim yapılıyorsa siz o alanda ne kadar alanınızı izole ederseniz edin. Bu suyla karışır, ilaçlama yaparken karışır. Yani şöyle sorular gelir bize hep. İşte ilaç atıldığında rüzgarla öbür evet. araziye gelmiyor mu? Şimdi, yani bunu ben de çok merak evet. Biz önce zaten şunu söyleriz. Rüzgarlı bir havada ilaçlama zaten yapmamalısın. Yani bu işin hmm. konvansiyonel tarımdaki evet. birinci kural budur. Yani eğer rüzgar varsa zaten sen ilaçlama yapmamalısın. Çünkü ilaçlayacağın, ilaçlamayı hedeflediğin bitkiye bile o ilaç gelmeyebilir. Ve elbette ki işte çok ciddi bir basınçla ilaçlama yaparsan bir sonraki araziye gelebilir. Yeraltı sularına karışabilir. Yani bu bir zincir ve bu yaşayan bir ekosistemden bahsediyoruz biz. O yüzden bu bir bütünlük içerisine değerlendirmek gerekiyor. Onun için yani organik bir üretim yapmak istiyorsanız e, ve bu işe başlamak istiyorsanız arazi seçimi hani birinci nokta budur. Önce bir arazinin seçiminde o dört köşeye bakacaksınız ve Türkiye'de çok şanslıyız çünkü çok bakir bölgeler var, hmm. çok güzel alanlar var ve organik üretim yapılan e, yerlerin e, pek çoğu da böyle alanlarda. Yani gittiğinizde dört bir tarafından doğal izolasyonlar oluşturulmuş ya da büyük alanlar var işte o alanlarda organik üretimler yapılmış gibi gezip gördüğümüzde çok güzel örnekler var. E, önce toprak önce hani arazi seçimi. Çünkü siz arazinin e, organik tarıma geçişini yaparsınız. O yüzden bir sene domates ekersiniz. Bir sonraki sene fasulye ekersiniz. Ama temel olan şey o ada parsel içerisinde yaptığınız üretimdir. Sonra elbette ki başlangıç materyaliniz, e, tohumunuz, fideniz, fidanınız e, organik koşulları sağlamış olacak. E, sonra yetiştirirken de e, işte, su kaynaklarını kirletmeyeceksiniz. Suyu düzenli kullanacaksınız. Düzgün yöntemleri kullanacaksınız. Kimyasalla üretim yapmayacaksınız ve pek çok yöntem var. Yani kimyasal e, mücadele aslında tarımda mücadele yöntemlerinin en sonuncusudur. Yani ve en dünya. kestirmesi değil mi? Evet. <gülüyor> ve en kestirmesi. O yüzden aslında siz önce pek çok yapacağınız mücadele yöntemi vardır. Onları denersiniz. İşte bu fiziksel mücadele olabilir, mekanik mücadele olabilir, biyolojik mücadele olabilir, biyoteknik mücadele olabilir. Her birinin çeşitli hani uygulamaları var ve bunlar doğa dostu mücadele yöntemleridir. Bunlarla uğraştınız ve sonuç alamıyorsanız, Yasal mücadele son noktadır. Ama maalesef bizde konvansiyonel üretimde ilk yani e, daha hastalanmadan yani bitkide evet. daha herhangi bir şey görmeden ilaç e, atıyor. Bu atıyoruz. şey gibi hasta olmayan çocuğa antibiyotik verip evet. hastalıktan korumaya evet. çalışmak gibi bir şey. Peki e, iki şey daha var sormak istediğim. Bu sefer araziden çıkıp soracağım. Şimdi normalde e, bir ürünün konvansiyonel ürünün ee, organik ürüne yan yana satılması, depolanması e, yasak diyebiliyorum ama hani bu da pazarlama ayağındaki denetim aslında. O zaman biz normal bir pazara gittiğimiz zaman organik olan domates, organik olmayan domatesin mümkün değil, yan yana satılmıyor olması lazım. Evet, zaten şöyle bir yani zorunluluk vardır. Organik ürünler. ...organik ürün olduğu açık olan yerlerde satılmak zorundadır. Bunların en güzel örnekleri e, ekolojik pazarlardır. Yani siz bugün ekolojik pazarlarda e, şundan eminsinizdir... E, ...konvansiyonel bir ürün orada yoktur ki... Orası denetim mekanizmasından geçmiş ürünlerin olduğu bir pazar. Yani zaten pek çok denetim ayağı geçmiş. Ve son noktada pazarlaması da denetlenen. Bunun dışında marketleri görüyoruz. Çeşitli market, büyük market zincirleri var. O zincirlere gittiğiniz zaman da organik ürünler, organik olmayan ürünler yani farklı yerlerde satılır. Bu noktada işte marketin bundan sorumlu personeli vardır. Ama şöyle bir handikap da vardır. Ee, pek çoğumuzun da yaşadığı bir şey. Şimdi bir ürünün organik ürün olduğunu keserek, sıkarak, koklayarak, tadına bakarak anlayamazsınız. Yani e, iki tezgahta, iki işte benzer domates olduğunda biz koklayarak bu organiktir, diğeri organik değildir'i söyleyemeyiz. O yüzden özellikle marketlerde şu tarz örnekler e, yaşana, yaşanabilir. Evet. İşte i̇ki bit bir tarafta domates var, organik domates. Öbür tarafta konvansiyonel domates var ve domates aşağı yuvarlandı ve bir müşteri yoldan geçerken domatesi aldı. Bakıp hani organik olan yere de o domatesi koyabilir ve bunu hani orada biri olursa denetleyebilir. O yüzden biz hani öncelikli olarak ekolojik pazarlardır sizin ürünlerinizi almanız gereken yeri deriz. Çünkü bu hani ben de marketlere gittiğimde benim de çok başıma gelen yani gördüğümüz bir şey. Yani o bir domates ya da bir portakal yuvarlanıyor ve alıyorsun onu ha, en yakın gördüğün portakalı koyuyorsun. Evet. Ama o nerenin portakal? O yüzden çok ayrı alanlarda, paketlenmiş ürünlerde bu işin takibi daha kolay. Çünkü başta organik tarım logosu olmak üzere işte ürün etiketine baktığımızda görmemiz gereken şeyler var. Bunların hani en temeli üzerinde organik ibaresinin oluyor olması, kontrol sertifikasyon kuruluşunun logosunun olması, kod numarasının olması, organik tarım logosu ve ilgili yönetmeliğe göre denetlendiğine dair bir yazının olması. O yüzden paketli ürünlerde çok daha kolaydır tespit. Ama taze ürün dediğimiz açık ürünlerde bu işin mekanizma, mekanizması, denet mekanizmasının çok daha sıkı tutulması gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederiz Nescan. Rica ederiz. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programı'nda bu hafta konuğumuz Ziraat Yüksek Mühendisi Neslen Şimşek'ti. Ee, konumuz Türkiye'de organik Tarım standartlarıydı. Ee, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam